اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ciyad size sevimsiz o rağmen size fark Sizin hayır gördükleriniz sizin için şer olabilir, şer gördükleriniz sizin için hayır olabilir, Allah bilir, sizler bilmezsiniz. Bu ayet yine e, ezberliğe ayetler arasında. İslam Kur'an'da cihaz demiştik başlık olarak. Ee, hangi başlamışız başlamıştık bu ayetler? Bu ayetle, <gülüyor> ayetle mi yani İlk bu ayetle başlamıştır Şimdi bu ayette dikkat ederseniz Allah Azze ve ki ''Kutiba aleykumul fitalu ve huve Cihat l-ekum'' Cihaz üzerinize kılınmıştır. Şimdi aynı Bakara Suresi'nde Allah Azze ve ki ''Kutiba aleykumul fitalu ve kama kutu ala ellezina min cihad sizden öncekilere farz e, oruç sizden öncekilere farz kılınıldığı gibi size farz kılınmıştır. Fakat ayet Allah az önce ne diyor inne salata kanet ala'l mu'minina kitaben Namaz, belli vakitlerden müminlere farz kılınmıştır. Şimdi Allah namazı hangi lafızlarla farz kılmışsa orucu hangi lafızlarla farz kılmışsa aynı şekilde Allah az önce de cihadı da o lafızla farz kılınmıştır. Yani namazın İslam dinindeki yeri neyse, orucun İslam dinindeki yeri neyse, cihazın da İslam dinindeki yeri odur. İşte İslam'ın temelleri veya da İslam'ın esasları dediğimiz zaman cihadı saymamak zaten başlı başına nedir? Cihazı saymamak başlı başına bir suçtur. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle, bakın ayetin şeyine dikkat edin sözlerine. Kutibe aleykumu sitadum. Bu cihaz için. Kutibe aleykumu siyamu. Bu da oruç için. İmle <gülüyor> salatakenen Yani üç tane şeyi de, namazı da, orucu da, ondan sonra cihadı da aynı lafızlarla Allah da ve cennet müminlerin üzerine faz kılıyor ve aynı fiille ifade ediyor. Yani fiillerin arasında da bir farklılık yok. Zaten e, sabah anlatmıştık. Bir şeyin faz olması neyle birilirdi? Bir şeyin insan üzerine faz olması ya Allah size faz kılmıştır der, ya Allah sizin üzerinize yazmıştır der. Yani e, Ketebekliğini Allah Azze ve Celle kullanır. veya da terk edildiği zaman üzerine Allah Azze ve Celle bir e, tehdit varsa işin içerisinde bunun farz olduğunu anlıyoruz. Burada da Allah Azze ve Celle farz oluşun en açık e, kelimelerinden biriyle Allah sizin üzerinde cihadı yazmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Yalnız burada yine Allah insanların fıtratında olan bir noktaya dikkat çekiyor. <gülüyor> Fakat o size sevimsizdir. Yani neden insana sevinçsizdir? Çünkü insanoğlu ذُجِنَ لِنَّا فِي حَبُّ الشَّهَرَاتِ Çünkü insana kadının, çocukların, kantar kantar altınların, işte süslü altların, insana bunların şehvetleri insana süslü gösterir diyor Allah Azze ve Celle. İnsan dünya malını sevme üzerine yaratılmıştır. İnsan kadını sevme üzerine yaratılmıştır. İnsan çocuğu sevme üzerine yaratılmıştır. Cihad dediğimiz zaman cihad bunların kul bile elden çıkması demektir. Kadından ayrılmak demektir. Çocuktan ayrılmak demektir. Dünya malından olmak demektir. Rahatlıktan olmak demektir. Bundan dolayı da böyle olduğundan Allah Azze ve Celle kıldığı gibi insan tıpratına da işaret ediyor. Yani ben size bunu farz kıldım ama bu size her harikarda nedir? Bu size her harikarda sevimsizdir. Zaten bakın dikkat edin. Allah Azze ve Celle bütün amelleri mesela namazdır, oruçtur, zekattır hepsini farz kılmıştır. Fakat bir tane ameli bir tane ameli Münafıklarla müddinler arasında ayrıcı nokta olarak verilmiştir. Yani gerçek iman edenlerle şek ve şüphe içerisinde iman edenlerin arasındaki fark alamet nedir? Cihaz değildir. Neden? Çünkü normal herkesle iman ettimler. Fakat bunun pratiğe dökülmesi ve bunun en büyük imtihan şekli nedir? Bunun en büyük imtihan şekli de cihazdır. Bundan dolayı ya sövbe baştan sona zaten okusana ve sövbe süresi baştan sona müminlerle münafıklar arasındaki başka dikkat çeker. Ve en konu da zaten. Başka bir şey yok yani. Sövbe suresinde Allah namazdan, oruçtan, zekattan bahsetmiyor. Sövbe suresinde bir farklı konu var. İki, iki, üç farklı konu var. Biri mesleği O da cihatla alakalı olan bir mesele. Peygamber çıktığı zaman münafıkların hemen fırsat bu fırsat bir kurmuş oldukları cami. Altın depolama meselesi var, o da cihatla alakalı olan bir mesele, dünya hayatına meyil etmeyle alakalı bir mesele. Ondan dolayı, yani Tövbe Suresi kol cihattan bahsediyor ve Tövbe en büyük özelliği de müminlerle münafıklar arasındaki farkı Allah'a izlediyle işaret ediyor. O zaman sonuç olarak şunu çıkarıyoruz, cihatla hiçbir ibadet arasında fark yoktur. de aynı şekilde müminlerin üzerine fark kılınmıştır. Fakat insanların bu gerçeği kabul edememesinin sebebi bir delile dayandıklarından dolayı değildir. İnsanlara zaten serümsüz geldiğinden dolayıdır. İnsanların nefsine ağır geldiğinden dolayıdır ki insanlar ne yaparlar? cihatla diğer İslam'ın e, amellerini birbirinden ayırırlar. Din bir bütündür. Allah Azze ve Celle'ye diyor Ey iman edenler dine bir bütün olarak bilinir. Yani dinin bir tarafını alıp diğer taraflarını bırakan insanlar Helak olmaya, işte bölünmeye, ondan sonra yavaş yavaş bozulmaya, galalete düşmeye mahkumdurlar. Nasıl tarihte Hristiyanlar dinin sadece ibadet boyutuna eğildiler, ondan sonra sapıttılar. Nasıl ki tarihte Yahudiler dinin sadece ilim boyutuna eğildiler, sapıttılar. Aynı şekilde mesela bugün tür Sofiler dinin sadece ibadet boyutuna eğilerekten sapıtıyorlar. Tevhid ehli olduğunu iddia eden insanlar sadece dinin ilim boyutuna e, yönelip, ağırlaşıp, Bunlar da belli bir süre sonra tartışıyorlar. Yani hatta mesela da artık böyle kötü örnek, kötü örnek teminler de olmuş. Yani bir dönem radikal söylenler belli bir dönem sonra yumuşama, belli bir dönem sonra da ne yapmak, Belli bir dönem sonra da gerisin geriye dönme. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. İslam itikadı bir bütündür. İnsana üveyi, ateşi, kalpteki o e, hareket duygusunu tevkik kazandırır. Fakat cihat bunu son noktaya eriştirir. Yani cihat bunu durdurur. Şimdi her zaman bir örnek veriyoruz ya, şu dindir. Dinin burası tevhittir, tevhid, dinin kol bileti tevhittir. Tevhid her aşamada vardır, hiçbir aşama tevhitsiz olmaz. Cihaz güne tevhid, bayrağı balkanası diye yapılır. Allah'ın kelimesi yücelsin diye yapılır. Şuradan tevhikle başlıyorsun, yukarı çıkıyorsun, çıkıyorsun, çıkıyorsun, çıkıyorsun. Peygamberimiz diyor, dinin dinlesi cihaztır. Abi şuraya gelemediğin zaman, burada duramadığın zaman, buradan bu defa ribbete doğru geri gidiyorsun. Eskere estağfirine doğru buradan aşağıya iniş yapıyorsun. Ondan dolayı dinledik, nedir? Bütündür. Tevhidle başlar, tevhidle devam eder. Zirvesi de bunun nedir? Bu işin zirvesi de cihattır. Cihatta son bulması lazım. Yoksa Allah muhafaza, buradan çıkan adam, her şey için bir inişi var zaten. Esfer-i sahterine doğru tekrardan aşağı iniyor. Ve burada Allah Azze ve Celle'ye bilmiyerek özellikle bizim fiyasamızda en çok yaygın olan bir fikre Allah Azze ve Celle'ye reddiye veriyor. Yani mesela, Diyelim yani bir olay olacak veya bir olay olmuştur Dünyada İşte efendim bak bu olay oldu Müslümanlar karışan oldu İşte efendim bu olay oldu İşte adam şuraya girdi bunu yaptı bilmem şöyle etti Gibi bunlar olmaz Maslahata aykırıdır Diyorlar ya Allah Azze ve Celle diyor ki Sizin hayır gördüğünüz şey, şey Sizin için şer olabilir Sizin şey gördüğünüz şey sizin için hayır olabilir Siz bilmezsiniz Kıt akıllarınızla konuşmayın Siz bilmezsiniz Bilen kimdir Bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bundan dolayı da yani cihat ve cihatla ilgili meseleler için söylüyorum. Yani cihat fıkkına veya cihat kapsamına giren tüm meseleler aklınıza ne geliyorsa münafıklar ne kadar konuşsa da bu olaylar Müslümanlara zarar verdi de ve veya bu olaylar Müslümanları geriletti deseler de eğer biz şunu çok iyi biliyoruz. Bizim hayır gördüklerimiz bizim için şer olabilir. Bizim şer gördüklerimiz bizim için hayır olabilir. Peki ne yapacağız? O zaman hiçbir şey bu hayırdır veya hiçbir şey bu şerdir demeyecek miyiz yani? Her şeye ite bilmiyoruz. Belki kaydır, belki şer midir diyeceğiz, öyle yapmayacağız. Kur'an ve sünneti esas olarak bize faydalı olan noktaları seçeceğiz, hedefe doğru yürüyeceğiz. Hedefe doğru yürürken tedbirleri alacağız, Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edeceğiz, sonuç ne olursa olsun unutmayacağız. Sonuç iyi de olsa, biz üstümüze, yani biz yola çıkmadan önce nafta baktık mı biz? Yani Kur'an ve sünnete baktık. Bunun delili var mı? Var. Yola çıktık o zaman. Yola çıktıktan sonra Allah'a tevekkül ettik mi? Allah'a tevekkül ettik. Tedbirimizi aldık mı? Tedbirimizi de aldık. Ondan sonra ne yaptık? Ondan sonra yolumuza devam ettik ise işte eğer sonuçta bir şey gelirse o zaman ne yapacağız? Sonuçta bir şey geldiği zaman da gece ya üstümüze Biz, bir şey yaptık? Kadber Allahu Allah şahe Allah ne istediyse Allah azze ve celle onu yapmıştır. Çünkü Allah ne diyor? Allah size bu Kur'an'ı göndermiştir. Limen şa'e minkum en yestakim ve ne teşâ'ûne illa en yeşâ Allahu Rabbul Alemin. Sizden isteyen doğrulsun diyor Allah. Ama şunu unutmayın. Siz kendi istemeni de Allah Azze ve Celle istemediği müddetçe siz isteyemezsiniz de diyor Allah Azze ve Celle. Herkesin isteği, bütün kainataki olaylar, kıpırcayan yaprak, hepsi Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğundan dolayı bazen bir şeyi hayır görüyorsun, bir bakıyorsun sonucunda şer oluyor. Bazen bir şeyi şer görüyorsun, bakıyorsun sonucunda gerçeklerine hayır olabiliyor. Mesela buna bir tane örnek vereyim. Anlayın diye söylüyorum. Tarihin bir olay oldu, millet dedi işte falan kafir azdı. Yani bu olaylar sonrasında şurayı vurdu, buraya bilmem ne yaptı diyerekten ortalığı almak bunu ettiler. Yani işte böyle, tür, bu tür bunlar caiz değildir, bunlar bilmem şudur budur. Öbür taraftan başka bir tanesi diyor, Almanya'da yaşayan biri. Bazı olaylardan sonra diyor, biz tır tır Kur'an-ı Kerim getirmemize rağmen Kur'an-ı Kerim kalmıyorduk diyorsada. Ben Avrupalı öğrencilerden gördüğümün hepsi dünyada olan bir azizeden sonra Müslüman olmuşlar. Yani bu hadiseden sonra işte ikramı araştırmışlar, ondan sonra da adamlar Müslüman olmuşlar. Yani şer görülen şeyler bazen hayır olabiliyor, hayır görülen şeyler bazen şer olabiliyor. Veya âlimin biri dünyanın bir yerinde daveti olduğunu gibi açıktan insanlara yapmış, açıktan ulaştırmış. İnsanlar demişler ki, senin gibi bir malzeneye insanların ihtiyacı var. Yani sen e, donanımlı bir insansın. Sen böyle davetini açıktan yapıp da işte, insanlara muvahhid yapacaksın, tebbi anlatacağım diye. Kendini heder etmedi demişler, adam içeriye girmiş. Dört ay sonra adamı içeri atmışlar, 10 yıl, 13 yıl adam içeride. Bir çıkıyor adam, bir ay tekrar giriyor adam içeriye. Millet o zamanlar yazmış, yani makalelerde, işte dergilerde, sözde, tefkili olan insanlar. Bir demedik mi? işte donanımlı Müslümanların dikkat etmesi lazım, bir şey yapmamaları lazım. Ne olmuş? Allah Azze ve adam dışarıdayken, adamı yüz kişi, iki kişi tanırken, Adam içeri girdikten sonra bir yönünü açmış adamın, bütün dünya adamın şitaplarını okuyor şu anda. Yani Amerikalısından Türk, işte Amerikalı birini görüyorsun, şey değil. Ben bir tane Fransalı bir Müslüman gördüm. İşte biraz konuştuk, biraz böyle itikat meseleleri şudur budur. Ondan sonra dedim ya bir şey soracağım ama neden öğrendin sen bunları dedim. Yani kim sana anlattı, kimden ders aldın dedim. Valla ben ders almadım dedi. Bir tane Cezayir'de kardeş bana bir cd verdi dedi. CD'yi götürdüm, falan şahsın kitapları vardı içinde, onları okudum, işte Müslüman oluyor <gülüyor> iman ettim dedi mesela. Yani düşün adam dünyanın bir ucundan Fransa'dan insanların Müslüman olmasına vesile oluyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Allah, adam بَلْ اِقْمَانُوا ذِلَيْ لَيْتَمِ Rabbinden sana ineni insanlara ulaştır. Emrini almış, adam yola çıkmış, tevekkül etmiş, yani suç teşkil edebilecek bir söz söylememiş, daveti insanlara olduğu gibi ulaştırmış, Allah da istediğini yapmış. Yani size Allah'ın mülkü değil misin? Allah'ın mülkünde istediği gibi tasavvurlar yapacak. Sen de içeride yata demiş bir tanesine. Sen de öl demiş başka bir tanesine. Ama bunun üzerine bir bakıyorsun. Allah çok farklı hayrlar irade etmiş oluyor. Murat etmiş oluyor. Ve bunlar gerçekleşiyor. Bundan dolayı bir insanın şu, eti, şu şuna bir sadece bu ayetle de yol açılmak, Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Peygamberimiz bunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki, اِحَّذْ عَلَى مَا يَنْتَعُكَ وَاِسْتَعِمْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجَ Allah'tan diyor sana faydalı olanı seç, yoluna devam et, Allah'tan yardım iste. Eğer bir teslim olur ise eğer, lev demer. Keşke böyle olsaydı, keşke böyle olsaydı deme. De ki kader Allah'ın maşallah. Allah ne istemişse Allah azze onu yapmıştır. Bu da mü'minin düsturu olması lazım. Yani faydalı olanı seçecek Kur'an ve sünnetten, daha sonra Allah'tan yardım dileyecek, yoluna devam edecek, tevekkül edecek, tedbirini alacak. Sonuç ne gelirse gelsin, mümin dönüp diyecek ki Rabbim istediğini yerine getirmiştir. Demek ki bu hafta ezberlediğimiz ayetten neyi anlıyoruz? Cihaz diğer amellerin farz kılındığı gibi insanların üzerinden farz kılınmıştır. İnsanlar buradaki kıvırma, kıvırmaları delilden veyahut da gerçekten ümmetin gençlerini düşündüklerinden dolayı değil. Bilakis bunun bu nedir? İnsanlara sevimsiz geldiğinden dolayı insanlar bu gerçeğin üstünü kapatırlar ve bizim bana kayıp gördüklerimiz şey olabilir, şey gördüklerimiz kaybolabilir. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Sonucu Allah Azze ve Celle'ye bırakacağız. Sonuç ne olursa olsun diyeceğiz ki Rabbimiz istediğini yapmıştır. Allah Azze ve Celle'ye Şimdi Geçen haftaki abisimizi bize kim anlatacak? Hı. Emine abi anlat. Anlat. Geçen haftaki abisimiz Muharrem'in muhteşemde geçen ilk abisimizdi. Evet. Ee, ameller niyetlere göre davet etti. Kimin hizmeti kadına olursa onun hizmeti kadına kimin hizmeti Allah'a versin olursa onun da hizmeti Allah'a versin. Bunlar hep bazı açıklamalar yapmıştık. İşte. bu hani hadisin kapalı kısmını açıklamışsınız. O da şu en başta amellerin şunda uygun olması. Daha, i̇kincisi de niyetin inciata dayalı olması. Hı. Bunun içinde bazı örnekleri var işte Ne de öyle. Işte, Kimi bugün mesela gol kullanıyor. Hı. Ben işte diyor falanca bir niyetle yaptım. Yani küfür işi gibi niyetle yapmadım bunu. Allah koşmadım. Ama normalde. Amelin kendisine baktığımız zaman, amelin kendisi yani Kur'an'a aykırı bir amel, sünnete aykırı bir amel, Hı. yani bu nokta niyetler iflasa dayalı olsa bile, amelin kendisi Kur'an'a ve sünnete aykırı olduğu için, bu olmadı. Öyle mi? Evet, tamam. Başka, <gülüyor> Özgür, sen de bir de şeyi anla. Ee bu amel, yani bu hadisten bir Müslüman nasıl faydalanır? Güncel hayatında bu hadisten bir Müslüman nasıl faydalanır? Şimdi bir amelin Allah katında geçerli olarak bilmesi için iki tane şart vardı. Birincisi <gülüyor> birincisi amel ekrası olacak. İkisi de birincisi sinneti uygun olması lazım. Evet. Şimdi iki neye niyet ee... sorunun cevabı bu değil sorunun cevabını kim söyleyecek buyur abi <gülüyor> ee, bu hadise dayalı olarak yani insan e, sosyal hayatında normal fiillerini de gerçekleştirirken mesela e, işte yemek yemek ütmek gibi veya işte bir kardeşine bir şey rica ettiği zaman bunu yeme getirmek gibi e, bu tür şeyleri de Allah rızasını gözeterek niyetinde olduğu zaman bunun geçirirse bütün hayatı ibadet olur. Havet. Öyle değil mi? Yani ee, bu hadisi bir insan kendine tuttur edilirse hayatın her alanını bir ecir kapsı yapabilir kendi için. Yani attığı adımı, yürüşünü, işte her şeyin evinin içindeki davranışlarını, kendi sadece kendine ait olan ihtiyaçları bile kişi bununla neye çevirebilir? İbadete çevirebilir. Yalnız temelinde ne olacak? Allah rızası için olacak. Buyur abi. Niye? Ben amellere görüntü fakat meşri olan amel. Bu da çok güzel. Tamam bu da güzel. niyette ameller niyetlere göredir diyor arkadaşlar ama öyle her amel değil. Yani her amel niyete göredir demiyor. Meşru olan ameller niyetlere göredir. Haram olan ameller ne yapmak Haram olan ameller bunun kapsamına kesinlikle girmez. Yani ben bir haram amel işleyeceğim. İşte benim niyetim güzeldir. E, o zaman ee bu haramlıktan çıkars Böyle bir şey değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten bu e, fikir. İslam dünyasına nereye gidiyor? Adamın ismini unuttum. Life. Bir tane layık var. Yani bu layıklığın kurucularından bir tane adam var. Bunlar da bir kitabı var bu konuyla ilgili. Yani e, ga, gayeler vesileleri meşru kılar diye adam bir kitap yazmış. Yani bu hani işte e, diğerin Fethullah Gülen'dir, bu ve benzeri cındıkların dilinde dolaşan, bu zihniyette olanların dilinde olan an, gayeler yani sonuç ve i meşru Mesela diyelim ben bir şey istiyorum. İstediğim şey gaye nedir? İstediğim gaye Allah'ın dinine yardım etmektir. Bunun bir yolunu buldun kendinde. Bunun yolu nedir? Bunun yolu gidip öğretmen olmaktır. Mesela gideceğim memur olacağım. E şimdi memur olmak nedir? Yani memurlukta bir sıkıntı var mı? Memurluktan normalde bir sıkıntı yok. Ama memurluk şu anki memurlukta ne var? Şu anki memurlukta sıkıntı var. Yani bir insan bir kafirin yanında çalışabilir. Ama şu sistemde Adam seni kafir yapmadan memur yapmıyor. Önce kafir yapıyor, ondan sonra memur yapıyor. Şimdi diyoruz ki mesela, hocam bu adamın gayeye ulaşabilmesi için küfre girmesin ağzını diyorsun. Adam diyor öyle değil. Gayeler ve sileleri kılar. Yani bizim gayemiz ne? Güzel. O da Allah'ın dinleyip hizmet etmek. O da bu yanlış bir şey de olsa, o gaye bunu ne yapar? O gaye bunu meşhur kılar bu mosat ajanlarının fikridir. Yani istihbara kalmak için kendi karnını pazarlayabilirsin mesela. Yani bunları söylemiş olduk, budur aslında. Kendi medetlerine göre bunu da yapmaları lazım. Eğer gerçekten böyle bir şey yapmak istiyorsa adam, çok sapık olan bir insanı elde edebilmek için o zaman kendi eşini kullanabilir. Yani bu mantıkta olan bir insan yapması da lazım. Eğer gayeler şeyleri meşhur o zaman öyle yap. Ki mesela mosat ajanları bunu yapıyorlar. Yani. Hatta e, Yahudilerde evlenemeyen bir mezhep var. Bunlar da hani bir işte kazanabilmek için veya da bir şey elde edebilmek için yani bu rahibe sistemi, büyük bir sistemleri var onların. Onların din adamları bu fetva veriyorlar. Yani kadınların mesela bunu yapabileceğine veya erkeklerin bunu yapabileceğine. Yani bir mantık şeyden geliyor. Yahudilerde zaten her şey mübah şeye ulaşabilmek için, sonuca ulaşabilmek için. Bir de bu var. Müslüman olanlarda zaten böyle bir şey hiç yok. Kendini Müslümanlığa nitmet eden Müslümanlıklarda sadece böyle bir şey başladı. Bu da nedir? Bununla da İslam'la hiçbir şekilde alakası yoktur. O zaman abinin dediği gibi her amel niyetlere göre değildir. Meşru olan ameller niyetlere göredir. Şimdi bugün Sahih Buhari'den ikinci hadis. O da neydi? O da Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Kim okuyacak bizi abisi? Hazreti sen bize oku. Evet. İbrahim. Ayşe radiyallahu anh'ı anladı. Elharis kentişam radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü, vahiy sana nasıl geliyor diye sordu. Resulullah da bazen bir sesi gibi gelir ki, bu bana en ağır olanıdır. Söylediğini kendisinden kabrayıp anladığımda, melek benden ayrılır, vahiy evet. durumu benden kalkar. Melek, bazen de insan şekline girer. Benimle konuşur, ben de ne söylediğini anlayıp kavrarım, buyurun. Ayşe radıyallahu anh... Tamam, bu kadar. Hadisimizin orijinali bu kadar. Ha, daha önce da, burası da hadis Bir İki almış. Ayşe, ben de çok soğuk bir günde kendisine vahiy inerken onu görmüştüm. Melek kendisinden ayrıldığında, vahiy durumu kalktığında alnından ter boşalıyordu, demişti. Tamam. Şimdi bu hadiste e, Halis İbni Hişam diye bir tane sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulallah diyor vahiy sana nasıl gelir? Yani vahyin geliş şekillerini merak ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bazen bana zil sesi şeklinde gelir. Zilin sesi şeklinde gelir diyor. Bu bana en ağır olanıdır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bazen de diyor melek bana insan şeklinde gelir. Benle konuşur, Ben ne söylediğini anlarım. Şimdi bu hadiste birinci noktamız ee, vahiy nedir? Yani adamın sormuş olduğu vahiy, Peygamber aleyhissalatü vesselam, vesselam ya Resulallah, vahiy sana nasıl gele demiş olduğu Vahiy, peygamberlere has olan, sadece peygamberlere, Resul veren Nebi, sadece peygamberlere has olan ve direkt Allah azze ve celle'den, bazen direkt, bazen de dolaylı şekilde gelen e, habere, Allah kesinlikle batıl olması, yanılma payı olmayan habere, biz vahiy diyoruz Allah'tan rasullerine, ister direk ister bir aracıyla olsun fark etmez. Biz buna ne diyoruz? Biz buna vahiy diyoruz. Vahiyin en büyük özelliği nedir? Vahiyin en büyük özelliği Allah'ın kelamı olması itibariyle onda yanlış yoktur. Allah'ın kelamı olması itibariyle onda yanılma payı yoktur. Allah'ın kelamı olması itibariyle insanların dünya ve ahiret saadeti vahiyden geçer. Kim vahiye tabi olur? vahiy kendi önüne koyar, vahiy peşinden giderse, kendi düşünce, yaşam, işkeresini vahiye göre oluşturursa bu insan kurtuluşa erenlerdendir. Kim de vahiy arka atarsak, ehli kitap gibi kitabı sırtlarının arkasına atarsak bunlar da belalet ve şakalet ehlidir. Demek ki dünya ve ahiret mutluluğunun temeli Kendisinde yanılma ve batınlık payı olmayan Allah'ın kelamıdır. Zaten daha önce söylemiştik, bu Allah'ın değişmez bir sünnetidir. Ve Allah'ın insanı ilk yarattığında, insanı, insanla düşmanını ayırdığı zaman Allah'a koymuş olduğu bir kanundur bu. Allah Azze ve Celle, Adem Aleyhisselam'ı şeytanla imtihan ettiği zaman Allah Azze ve Celle onu yeryüzüne indiriyor. İlk geldiğimiz haftalarda bu ayeti mi yapmıştık? Bakara kaçtı dersimiz? Bakara? Bakara Ustetik. Bu dersi yapmıştık öyle değil mi? Allah Azze ve Celle insanlığı yarattığı zaman... Allah Azze ve Celle Ad Adem Aleyhisselam'ı şeytanla ihtila ediyor. Şeytanla imtihan ediyor. Daha sonra Adem Aleyhisselam imtihanda yenilince, Rabbine ihtiyar edince, yeryüzüne indirilince, Allah Azze ve şeytan arasında bir konuşma geçiyor. Allah Azze ve Adem arasında bir konuşma geçiyor. Konuşmanın sonunda Adem Aleyhisselam tövbe istiyor. Şeytan ise insanları saptırmak için müret istiyor. Allah Azze ve Celle de ikisine birden diyor ki, قُلَّنْ ba'dukum li ba'din عَدُوْ Bazınız bazıınızda düşman olarak yeryüzüne indirilmiştir. Yani insan ve şeytan, cinni ve insi şeytanlar birbirlerine ne Düşman olarak yeryüzüne indirilmiştir. Şimdi Allah Azze ve Celle ne öğretiyor? فَإِنَّ الْيَتِيَانَ كُمْ مِنْ نِعْمَةَ الْفَتْنِ فَمَنْتَرَعَهُ دَيَّ فَلَا يَظْلُمُ وَلَا يَشْقَى وَأَنَّمَا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعْيَاشَةً ضَانِكَ. Allah diyor, benden size bir ibadet gelecektir. nedir? Vahidir. Kitaptır, Peygamberdir. Benden size bir hidayet gelecek diyor. Kim buna tabi olursa sapıtmaz ve şakilerden olmaz. Sapıtma dünya için geçerlidir, şefalet ahiret için geçerlidir. Yani dünyada sapkınlardan olmaz, yolunu şaşırmaz, ahirette de mutsuzlardan, cehennem elinden olmaz diyor Allah Azze ve Celle. Fakat kim bundan yüz çevrilirse, yani vahiyden yüz çevrilirse, işte onlar da diyor Allah-u onlara dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Hem dünyada sapıttıklarından dolayı dar ve sıkıntılı bir hayat vardır, hem ahirette cehennem azabını sapacaklarından dolayı yine onlara dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Peygamber aleyhissalatü da biliyorsunuz, bize iki şey bıraktığını, bunlara yakıştığımız müddetse sapmayacağımızı söylüyor. Bu da Allah'ın Kitabı ve Rasulü Sünnetidir. Allah'ın Kitabı zaten vahidir, Rasulü Sünneti de vahidir. Allah da neden ne diyor? Valla yintip olan elhara inhuwa illa vahiyu huha. O Muhammedu kullu sulu elhara elhastan değildir. O kullu sulu başka bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle. O zaman Peygamberimiz diyor Allah'ın Kitabını önüne koyup kendine rehber edinin, kurtuluşa eres, arkasına koyup da o Kitaba arkasından sürükleyen insan ise ne yapar? Bunun da sapıtacağını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanan bir ayet var. Ben İsrail'le ilgili kitabı sırtlarının arkasına atılar diyor Allah. Kitabı sırtlarının arkasına atılar. Bu birçok ayette geçiyor. Yahudilerde iyi değil. Burdaşı kasıt nedir? Burdaşı kasıt bunların vahye uymamasıdır. Burdaşı kasıt bunların vahye arzalarını atıp vahyi kendine uydurmalarıdır. Şimdi insanlar vahye karşı iki kısımdırlar. İnsanlar vahiy karşı iki kısımdırlar. Birinci kısım, vahiyi de ben kabul etmez. Yani ben vahiyi kabul etmiyorum der. İnkarcı, muanif kafirdir. İkinci kısım da, ben vahiyi kabul ediyorum der. Fakat vahiy kendi eva ara ve arasına uydurur. Yani vahiye düşman olanları söylüyorum ha. Vahiyi kabul eden Müslümanları kastetmiyorum. Vahiyi kabul edenler de kısım kısımdır. Kimi alır, Allah'ın dediği gibi hayırdan önde gelir. Kimisi ise nefsine zulmeder. Kimisi olsa derecedir. vahiye karşı. Fakat vahyine düşman olanlar iki kısımdır. Birinci kısım açık kafirler. Yani vahyi kesinlikle baştan kabul etmeyen insanlar. İkinci kısımda en tehlikeli olan insanlar. Bunlar da vahyi kabul ediyor gibi görünür. Vahyi kendine uydurmaya çalışan insanlar. Başka bir deyişle, İslam'ı kabul ediyor gibi görünür. Kendilerini ve zamanlarını değil de İslam'ı zamanlarına ve kendilerine uydurmaya çalışan insanlar. İster modernistler olsun, ister particiler olsun, kim olursa olsun. Yani karşı vahiy karşı vahiyi uygulamama noktasında bu metodu izleyenler vahiy kabul ediyor. Fakat vahiy ne yapmıyor? Vahiy, vahiy istediği şekilde kabul etmiyor. Kabul ediyorum diyor. Fakat kendi vahiyye uy uyacağı yerde vahiy kendine ne yapmaya çalışıyor? Vahiy kendine uydurmaya çalışıyor. Bu da nasıl olur? Yani mesela bunun şekilleri nasıl olabilir? İnsanın vahiyyi kendine uydurma şekli bir tanesi. İnsan mesela fasik teyüller. Sadek İbni Kayın dört tane put sikrediyor. Tapılan bir tanesi de tevhildir diyor. Yani ayete olmadığı anlamı yüklemek. Ayete hiç alakası olmayan bir ayet anlamı getirip ayete yüklemek. Bu mesela nedir? Vahiy kendine uydurmaktır. Yani adam önce bir hakikati kabul ediyor. Adam önce bir hakikati belirtiyor kendince. Vahiy bu hakikatle çeliştiği zaman adam ne yapıyor bu defa? Vahiy kendi hakikatine uydurmaya çalışıyor. Başlıyor vahiy yapmaya? Tevhid etmeye. İkinci şekli nedir mesela vahiy kendine uydurmanın? Vahiyin bir kısımlarını alıp bir kısmını terk etmez yine vahiy kendine eva ve evresine Yani adam vahiy bir bütün olarak değil de kendi hesabına gelen kısmını vahiyin alıyor, kendi hesabına gelmeyen kısmını adam vahiyin bırakıyor. Veya mesela bunun şekillerinden bir tanesi ne olabilir? Kişinin vahiy değil de işte kendi tabi olduğu insanı, kendisine kabul etmesi veya Vahiyoğlu'nun sözüne göre anlamaya çalışması. Yani mesela bir tane örnek vereyim, böyle bir şey olur mu diyorsunuz? Oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi bizim çok büyük mollalardan bir tanesi diyor ki, şimdi diyor, maide 44 diyor, aslında zahirine göredir. Yani meclise giren diyor, şafir olur. Yani hani parlamento'ya giren şafir olur. Allah'ın izniyle hizmeti diye olur. Bizim diyor, bu ayeti zaten böyle anlamamız lazım diyor. Ayetin bütün e, Arap Lugası kurallarına göre böyledir. Fakat diyor Said meclise girmesiyle beraber biz anladık ki diyor bu ayetteki kasıt büyük küfür değilmiş. Buradaki razı olan ayetin küçük küfür olmasıymış diyor. Bu da zaten tarihte görünmemiş bir batıncılık örneği. Ayete böyle başka bir mana verme örneği. Küfrün ve de, de görünmemiş yani bir örneği bu. Bir şahsın fiiliyle getirip yani hani sahabenin sözüyle ayeti değiştirmeye çalışanları anlamadık. Yine usulüde bir yeri var. Fakat işte gidip değiş Alakası olmayan bir adamın sözüyle vahiy anlamaya çalışmak, bu da nedir? Bu da affetlerin büyüğüdür. Ve bu başka şekillerde de aynı şekilde olabilir. Ama sonuç nedir? Ya insanlar vahiyi inkar eder, bunlar baş göz üstüne, afatı kafirlerdir, hıpkızız kafir dediğimiz kafirlerdir. Bir de bunun yanında vahiy kabul ettiğini iddia edilse vahiyle bir şekilde ölçekleşemeyen insan. Bak bunun en yaygın olan şekillerden biri de nedir? Vahiy kendine tabi etmenin şekillerinden biri. Şimdi Müslüman, vahiye tabi olanın fikri, fikri olmalı. Vahiye tabi olanın itikadı, paramı olmalı. Vahiy neyse onun itikadı olur. Kur'an, sünnet neyse onun menhezi olur. Kur'an, sünnet neyse onun siyasi fikri olur. Müslüman mudur? Şimdi bir de ne vardır? Adam önünde bir fikri benimser. Yani mesela diyelim ki kendi çıkarlarına uygun, kendi tabiatına uygun, kendi duygularına uygun. Adam önünde bir fikri benimser. Daha sonra ne yapar? Daha sonra gider Kur'an ve sünnetten bu fikri destekleyecek denirler. E, arabaya başlar. Bu insanda vahiye kabul ettiğini iddia edip fakat vahiy kendine uydurmak isteyen insandır. Çünkü senin temelini vahiy teşkil etmiyor. Yani Müslüman ne yapar? Asar vahiyye böyle fikri verirler. Fakat vahiy kendine tabi etmeye çalışan önce dediğimiz gibi herhangi bir şey olabilir. Çevresel nedenlerden ve sahramın biri çok rahatlık düşkünüdür. E, gider diyelim fiyatlara ılıman Müslümanlık neler fikri verirse ondan sonra açar Kur'anı burada müşkür sana alet bulur. Veya adam çok agresiftir, çok böyle toplumla e, zıt bir insandır. Adam ne yapar? Toplumu böyle iter, toplumu komple dışlayan bir fikri benimse ondan sonra gider Kur'an ve Sünnet'ten buna delil arar. Veya adam toplumda sürekli ezilmiştir. Adam gider kendini toplumda ispat edebilmek için bütün topluma hadi de diyecek bir fikir burun herkesin karşısına alacak. Ondan sonra Kur'an'ı atar, ne yapar kendisini? Bu, bu fikre deliller aramaya çalışır. Bu da nedir maalesef? Bu da vahiy. Vahiy ile dalga geçmenin, vahiy oynamanın insanın kendini kandırmasının yollarından bir tanesi de budur. Demek gerçek Müslüman kimdir? Hangi fikrinde olursa olsun. 100 yıl yaşardıysa 99 sene 11 ay bir devam eder. Fakat son bir ay vahiyden bir gerçek kendisine açığa çıktığı zaman işte olay budur deyip de kendi 99 senesini çöpe atabilen ve o bir gerçeği kabul edebilen insan işte Müslüman olan insan budur. Yoksa Müslüman olan birilerinin fikirlerini kabul edip de bu budur. Deyip onun peşine gidip vahiy o fikire uygulmaya çalışan insan kesinlikle değildir. Şimdi daha sonra Peygamber Aleyküm'ün vahiy budur. Şimdi vahiyin çeşitleri vardır. Bu hadis-i şehirde kaç tane çeşidi geçiyor? Hangisinin zil sesi, bir de meleğin insan suresinde görünmesi. Şimdi zil sesini anladık. Meleğin insan suresinde görünmesine bir örnek verecek olan var mı? Zerra'yinin işte gelip de Peygamberimize imanı, İslamı bir de ihsanı sorması nedir? Buna bir tane örnektir mesela. Üçüncüsü, sadık rüya. Yani rüya şeklinde, Peygamber'e bir rüya gösterilmesi, sadık bir rüya şeklinde bunun vahiy olması. Bu da nedir? Bu da bir vahiydir. E, dördüncüsü, nasıl? Meleğin kendi suretinden melek olarak Peygamberimize haberi, elçi gibi Peygamberimize haberi getirmesidir. Öyle değil mi? Beşincisi Peygamberin direkt Allah'tan almasıdır. Ne gibi? Milat Hazreti Nuhsa'nın işte vadide Allah Azze ve Celle ile konuşması gibi. Bunlar nedir? Bunlar vahiy çeşitleridir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelen vahiy çeşitleridir. Şimdi burada Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Bunların içerisinden bana zil sesiyle gelen en ağır olandır diyor. Bana en ağır gelen nedir? Bana en ağır gelen budur. Şimdi bakın burada çok güzel bir tabi var. Peygamberimiz deseydi ki bana ise melek gelir bir de zil sesiyle gelir zil sesi olan ağırdır. Deseydi ne anlaşılırdı? Diğer türlerlerse hafiftir, Zil sesi bunların içinden sadece ağırdır. Bu, bu anlaşılırdır. Fakat Peygamberimizin bana en ağır geleni budur demesi diğerleri her şey ağırdır. Bu ağırların içerisinde en ağır olanların kişidir. Bu ağırların içerisinde en ağır olanın zilkesidir. biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Vahiy tabiatı gereği ağırdır. Vahiy tabiatı gereği ağırdır. Ayşe Ali hemen sonunda diyor Peygamberimize vahiy geldiğinde soğuk bir günde alnından teller boşandığını gördüm diyor. Başka bir sahabi diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiğinde kitaplarınızın altında yazıyor zaten ben bana geldiği zaman peygambere vahiy geldiğinde kafası benim dizimin üstünde diyor dizimin edileceğini hissettim diyor e, sahabe bir ayette Allah azze edenle diyor ki biz bu emaneti yani Kur'an-ı Kerim'i biz dağlara yükledik dağlar bunu kabullenmedi diyor niye dağlar kabullenmedi ağır bir yük olduğundan dolayı onu taşımayı kabul etmediler diyor Allah Azze ve Celle. Fakat insan onu ne yaptı? İnsan o vahiy yüklendi diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayet Allah Azze ve Celle diyor. Biz bu Kur'an'ı dağlara indirseydik sen Allah'ın korkusuna onun paramparça olacağını göreceksin ey Muhammed diyor. Başka bir ayet Allah Azze ve Celle diyor. Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz ey Muhammed diyor. Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. O zaman vahiy tabiat gereği nedir? Tabiatı gereği vahiy ağırdır. Vahiy ağır bir yüktür ve Allah Azze ve Celle de bu Kur'an'ı indirdiği zaman kimseyi kandırmıyor. Peygamberimizin ne diyor? İkinci veya üçüncü inen ayette Allah Azze ve Celle de biz sana muvakak ki ağır bir yük hükmede Muhammed diyor. Hani şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma vardır. İşte İslam dini çok kolay bir dindir. Şimdi İslam dini nasıl kolay bir dindir? İslam dini e, ya, ya, kabul edileceği zaman kolay bir dindir. Niye? Çünkü dini, fıtrat dinidir. Yani İslam dini kabul edileceği zaman kolay bir dindir. Niye fıtrat dinidir? İslam dininin içerisinde kolaylıkın kapsadığı bir bölüm vardır. O da nedir? O da fıkıh bölümüdür. Yani İslam dini fıtrası gerçekten. insanlara genişlik tanımıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara genişlik tanımıştır. Fakat bir de yanlış anlaşılan bir nokta var. Bunu tutup da İslam'ın her yerine uygulamak. İslam'ın her yeri kolaydır. Yahu yani itikadı bu kadar zorlaştırmayın. Yani sizin anlattığınız itikada diyor adam, hiç siz de kabul edemez ki diyor, böyle, böyle bir şey olamaz ki diyor, yani her şeye yok. Her şeye hayır, her şeye hayır. Böyle bir şey olmaz ki diyor adam. Bu bizim anlattığımız itikad değil zaten. Bu Allah'ın anlattığı itikadın temelinde, başlangıcında da her şeye bir hayır demek var. Ve vakiin tabiatı gereği vakiin ağır olması var. Bunun sebebi ne biz? Allah Azze ve Celle insanlar iman ettik dedikten sonra onları bırakmayacağız diyor ya. Onları imtihan edeceğiz diyor ya. Mallardan, canlardan, meyvelerden eksiltmekle onları imtihan edeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. İşte İslam itikadının zorluğu da budur. İslam itikadının ağırlığı da budur. Yani kabul tabiatında ağır, ağır değildir normalde. Her insan fıtratına uygun olduğu için her insan bunu ne yapar? Her insan bunu kabul eder. Fakat yaşama ve fratiğe dökme noktasında, bunu uygulama noktasında... Her uygulamanın peşinde doğruluk ve yalancılığı açık çıkarmak için Allah insanları imtihan ettiğinden dolayı o zaman işte bunu yaşamak nedir? O zaman işte bunu yaşamak ağırdır. O zaman bunu yaşamak zordur. Şimdi Allah bize diyor ki vahiy ağır. Yani vahiy imtihanlarla dolu. Cennet diyor cennetin etrafı da şeylerle çevrilmiş diyor. İnsana çeyik gelen insanın sevmediği şeylerle çevrilmiş cehennemin etrafı da insanın hoşuna giden şeylerle çevrilmiş. Cebrail'i gönderdi diyor peygamberin esnasında mesela gitti cenneti gördü geldi diyor ilk başta. Ondan sonra dedi ki yani ben herhalde tahmin ediyorum ki herkes ne yapacaktır? Herkes buraya girecektir. Allah bir daha gönderdi. Git birileri bakala cennet cennetin etrafında neler var? Gitti bu defa cennetin etrafı etrafında gördü geldi. Yarabi dedi Allah tahmin ediyorum buraya herhalde hiç kimse girmeyecek diye. O kadar doğru cennetin etrafı. Allah cennetin cennetin etrafı vahiydir. Vahiy de kendinde o kadar nedir, o kadar zorludur, o kadar insanlara ağırdır. Niye? Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Yani Allah Azze ve adalet sıfatı vardır. Hani Allah'a yapılan en büyük cahiliyet zannından biri, Allah'ın rahmet ve merhamet sıfatını görüp kalan bütün sıfatlarını yok etmek. Allah merhametlidir, bunun yanında Allah Azze ve Celle adildir. Kendi emir ve yasaklarını hayatlarına uygulayan ve bunun zorluklarını çeken insanlarla, kendi emir ve yasaklarını hiç uygulamayan insanları aynı şekilde koyması bu adaletsizlik, bu adaletsizliktir. bunlar asla ve asla adaletsizlik, adalet olamaz. Rahmet de olamaz bunlarda. Rahmetin kendisi adalettir çünkü. Yani bir bilerle, bir ammarla, Allah'ın tutup bizim gibi insanları cennet kapısına getirmesi bile adalet olmaz. Neden? Çünkü bir onların çektikleri vardır, bir onların Allah uğuruna fedakarlıkları vardır, Allah yolunda gördükleri vardır. Bir de din iman ettik dedikten sonra bizim gördüklerimiz var, bizim çektiğimiz sıkıntılar var. Bir de var bizim şöyle bir din anlayışımız var. Yani her şeyin başında. Şimdi diyor adam bunu söylesen böyle olur. Yani böyle olur dediği şey ya işinden kovulursun. Ya işte efendim nerede dünya hayatı yolunda gitmez. Ya içeriye gireceksin. E, e bunu yaparsan da böyle olur. İşte ya kadın nereden giderek ya çoluk çocukla birbirinden ayrılacaksın. E tamamen bu dediğini de bulursak şöyle olur öyle yapmamız lazım, memleketi terk etmemiz lazım, hep kaçmamız lazım, falan filan. E zaten İslam dininin temeli budur. Yani İslam dini ağırdır. Ben müminim diye insanların bir şeylere katlanmaları, bir şeylerden fedakarlık yapmaları lazım ki kıyamet gününe geldikleri zaman Allah Azze ve Celle onları müminler tarafında göstersin. Yoksa da kafirle seninle aramadık fark neyin? Kafir diyor ki ben bunları kabul etmiyorum, sadece zaten bunları kabul ediyor. E şimdi pratik olarak yani beyinde olan, teori olan, beyinde olan bir şeyler Allah Azze ve Celle'nin birini mükafatlandırması, bir öbürünü cezalandırması bu adaletsizlik olur. Ha burada nerede Allah? Neye göre yargılıyor insanları? İnsanların amellerine göre. Seninle bir çatır arasında, seninle bir müşrik arasında ne olmasın lazım? Seninle bir müşrik arasında fark olmasın lazım. Zaten bakın yani bizden daha iyi İslam dinini ben yakın anladıklarını bildiğim Mekke müşrikleri var. Yani bizden dilimiz Ebu Cehil'in anladığının yanısını anlamış olsa İslam dinini kesin çözmüş olur yani. Adamlar ne diyorlar mesela? Bu Muhammed var ya bu Muhammed diyorlar. Babayla oğlunun oğulun arasına ayırdı diyorlar. Bu Muhammed var ya bu Muhammed diyor. Aileleri birbirine soktu diyorlar. Bu Muhammed var ya bu Muhammed diyorlar. E karıyla kocanın arasını ayırdı diyorlar. Bak Ebu Talib'e git diyorlar söyle bunu akıllı olsun. Bütün Arapları bizim başımıza düşüştürdü diyorlar. Bunu söylüyor ki, bunu söyleyen Ebu Cehil. Niye bunu söylüyor Ebu Cehil? Çünkü Peygamberimizin o kadar net bir İslam anlayışı, o kadar net bir İslam yaşayış tarzı var ki herkes ne olabileceğini gördüğü zaman ne yapabiliyor? Kestirebiliyor. İslam'ın başı da budur, ortası da budur, fakat sonu böyle değildir. Yani başı zordur, ortası zordur fakat sonunda ne vardır? Fakat sonunda rahatlık vardır. Yani Allah Azze ve Celle ebedi bir mutluluk için çok kısa olan dünya hayatını insanlardan istiyor. Bunu göreceksiniz diyor. Yani cenneti istiyorsanız diyor, cenneti istiyorsanız Sizden önceki başına gelen sizin başınıza gelecek diyor. Sabredip ciğer edeceksiniz diyor. Sadece Allah Resulü ve müminleri dost edineceksiniz diyor. Farklı farklı ayetlerde. bunu zorluklarına katlanacaksınız. Şuraya ulaştığınız zaman da 60 yıl belki 50 yıllık bir ömürden sonra ebedi bir mutluluk vardır. Her istediğinizin olduğu, hiçbir şekilde sıkıntının yaşanmadığı bir yere geleceksiniz. O zaman ne diyoruz? Vahiyin ağır olması gibi vahiyin içeriği de aynı şekilde nedir? Ağırdır. Alır olması ne hasebi iledir? Peşinde imtihanlar olması hasebi iledir. Her emir ve her nehir doğruluğunun açığa çıkması için ne vardır mutlaka? Mutlaka imtihan vardır. Bundan dolayı da nedir? Bu din ağır bir dindir. Dinin belki yaşayış noktalarında bazı yönleri hafif ve kolay olabilir. Fakat bu dinin itisadı, bu dinin kabul edilmesi, bu dinin hayata geçirilmesi nedir? Bu dinin hayata geçirilmesi zordur, ağırdır. Dağlar bile bunu kabul etmemişler. Yani bildiğimiz böyle safa dağlar var ya, yerinden oynamayan dağlar bile, o akılsız varlıklar bile bunu idrak etmişler. Yani bunun ne kadar ağır büyük olduğunu anlamışlar ve bunu kabul etmişler. Bizim sorunumuz ne? Bize bu dini anlatanlar, bu dinin ne olduğunu anlatmadığından dolayı kabul ettiğimiz için biz daha bile meydana geliyor. Yani mesela bir sahabe hiçbir şekilde bir e, Kıvırma veya olsa bir kasmağı böyle bütün tür şeyler görünmüyor hayatında. Olsa da böyle dindedir. Bunun Ayy. sebebi ne? Çünkü Resulullah dini anlattığı zaman insanlar başlarına ne geleceğini kabul edip bu dini kabul ediyorlardı. Ondan dolayı da Allah'ın her elini yerine getiriyorlardı. Yani adam kabul ederken bunun için kabul etmiş. Seçmediği ne insan kabul ediyordu dini? Yani bir bin kişilik bir toplumda dört tane insan veya beş tane insan bu dini kabul ediyordu ama dinin hakkını da yerine getiriyorlardı. Niye? Zaten adam dedi, ben bu dini kabul etsem benim başıma bunlar gelecek, ben bunu kabul ediyorum diyordu. Öbür taraftan, şimdi rahat oluyor, adam diyor ki Müslüman ol. İslam nedir, İslam'ın getirisi nedir, Müslüman olanların başına ne geliyor? Bunu bilmediğimizden dolayı dini kabul ediyoruz. Bu da bu dinin getirileri var, dinin getirilerine kıvırmaya başlıyoruz. Hepimiz kendimize bir yerden bir çıkış yolu mutlaka buluyoruz. Bunun sebebi de budur. Ha bize bu yapıldı, bize bir bu zulüm yapıldı, hepimize yapıldı. Biz insanlara bunu zulmünü yapmayalım yani. Bu dini insanlara anlatırken açık ve net bir şekilde yok adam katılacak, yok bilmem ne olacak demeden insanlara ne yapalım, insanlara bu dini olduğunu gibi ulaştıralım. Olduğunu gibi anlatalım, takip kabul eden neyi kabul ettiğini bilsin, sonra yamukluk yapmasın, kabul etmeyen de bu Cehid dini müşrik olsun, apacık at şafir olsun, onun ne olduğunu bilirim herhalde. Hem dediğim için. Bizim hayrımıza, hem insanların hayrına, insanlara din anlatırken özellikle bu dini bütün mahiyetiyle insanlara ne yapalım? Bu dini bütün mahiyetiyle insanlara getirelim ve insanlara sunalım. Devam et İbrahim abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin başlamasının ilki uykuda salih doğru rüya şeklinde olmuştu. Gördüğü rüya mutlaka sabahın aydınlığı gibi gerçekleşe gelmiştir. Sonra kendisine yalnız başına bir köşeye çekilmek sevdirildi. Pira arasında yalnız kalır. Ailesine dönüp de azlığını almaya gelinceye kadar burada belirli gecelerde ibadet eder. Sonra hanıma Hatice'ye dönüp bu kadar bir süre için tekrar azlığını alır dedi. Sonunda Hiram arasındayken kendisine hakikat geldi. Kendisine melek geldi ve oku dedi. Resulullah ben okuyamam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatır. Bunun üzerine melek beni tutup gücüm kuvvetim kesilince yakara çıktı. Sonra verdi ve oku dedi. Ben de ben okuyamam dedi. Bunun üzerine beni ikinci defa tutup gücüm kuvvetim kesilinceye kadar sıktı. Sonra salıverdi. Oku dedi. Ben de ben okuyamam dedim. Bunun üzerine beni üçüncü defa tutup sıktı. Sonra salıverdi. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla insanı alakadan yarattı. Oku. Rabbin en çok ikramda bulunandır dedi. Bunun akabinde Resulullah kendisine gelen ayetlerle beraber evine döndü. Yüreği çarpıyordu. Hemen Hatice bint-i Hüvelye anh'ın yanına varıp beni örtün, beni örtün dedi. Hemen kendisini örtüler. Sonunda ürperti kendisinden gitti. Hatice'ye olup bitenleri bildirdi. Kendimden çok korktum dedi. Bunun üzerine Hatice hayır asla Vallahi Allah seni asla mahcup etmez. Çünkü sen akraba ile ilişkiyi kesmezsin. İşini göremeyenlerin yükünü yüklenir, fakir fukarayı kazanır, misafir ağırlarsın. Hak yolunda karşılaşılan sıkıntılarda yardım edersin. Az <gülüyor> i̇şte Hazreti Peygamber'i alıp amcasının alıp Varaka bin Nefkar'a götürdü. Varaka, cahiliye döneminde Hristiyan olmuş bir kimseydi. İbranice yazabiliyordu. Allah'ın yazmasına dilediği kadar İncil'den İbranice olarak bir kısım şeyler yazardı. Gözü ama olmuş, yaşa ilenlemiş bir ihtiyacı vardı. Hatice kendisine ''Amca oğlum, yeğenini bir dinle.'' dedi. Varaka ''Yeğenim, ne görürsün?'' dedi. Resulullah da gördüğünü aldı. Varaka bu Musaya inen sır sahibi melektir. Al. ''Keşke yaşım genç olsaydı, ah keşke kavmin seni çıkardığında hayatta olsaydım.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Beni çıkaracaklar mı?'' dedi. O da ''Evet, senin getirdiğim gibi bir şey getiren kişi mutlaka düşmanlığa uğramıştır. Eğer senin peygamberlik günlerin bana ulaşırsa sana çok yardım ederim. dedi. Çok geçmedi, varata vefat etti, vahide bir müddet aralandı. Evalu. <gülüyor> Şimdi burada neyi anlatıyor? Şimdi başta e, İmam Bukhari bize e, vahiy şekillerinden bahsetti. Daha sonra işte vahiy peygambere ilk gelişimden bahsediyor. Vahiy biliyorsunuz işte Mağara'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilk defa Cebrail e, aracılık, aracılığıyla Peygamberimizi nefes kesilince yakala sıkıyor ve oku diyor. Peygamberimize ben okuma bilmem, oku, ben okuma bilmem, oku. En sonunda Yaradan Rabbinin adıyla oku diyor ve Alâh Suresi'nin ilk beş ayeti iniyor. Daha sonra tabii bir insan ilk defa böyle bir şey gördüğü gibi Peygamberimiz de bir insan olarak da korkuyor tabii. Ve eve doğru geliyor. Eve geldiği zaman da beni ölsün, beni ölsün. Şimdi Hazreti Hatice düşünüyor. Bu işten en çok kim anlar? Böyle dinle ilgilenen, kitapla alakası olan, Valla Tayyip Nertel var amcası. Ona götürelim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. İşte götürüyorlar. O da Peygamber'i dinleyince bunun vahiy oldu bunu. zaten. bu aralarında böyle bir konuşma cereyan ediyor. Peygamberimiz de varay karginin arasında böyle bir konuşma cereyan ediyor. Şimdi burada bu hadisin başlangıcında dikkat ederseniz rüya çeşitlerinden birini, e, vahiy çeşitlerinden birini söylemiştik ya. Uykuda salih bir rüya görmesi. Ayşe abim de uykuda Peygamberimizin salih bir rüya. Gördüğünü yapıyor? Aktarıyor. Vahiy başlangıcının böyle olduğunu söylüyor. Vahiy çeşitleri ne derdi? Ercan. çeşitleri e, rüya yoluyla Cebrail-i Selam'ın kendisine insan şeklinde gelmesiyle ee, Allah'la Karalekisi e, <gülüyor> olması şeklinde ee, Ondan sonra Cebrail-i Melek suretinde, vahiy evet, getirmesine evet. Başka ee, Dayı ne okudu? Bir de Rüya Yok. <gülüyor> Zil sesi <gülüyor> Bir de zil sesi dedik öyle değil mi? Burada şimdi neyi gördük? Burada bunlardan bir tanesini gördük. Bu da nedir? Salih Rüya şeklinde peygamberlere vahiy gösterilmesidir. Şimdi e, rüyaların bağlayıcı olduğu tek insanlar peygamberlerdir. Yani peygamberlerin gördüğü rüya bağlayıcıdır. Niye? Çünkü vahiy olma ihtimali olduğundan dolayı bazen normal rüya görürler. Eğer rüya vahiy içerikliyse bu rüya nedir? Bu rüya e, bütün ümmeti bağlayıcıdır. Kendilerine bağlayıcı olduğu gibi. Fakat diğer insanların görmüş olduğu rüyalar Kesinlikle ve kesinlikle bağlayıcı değildir. Ne kendilerini bağlar ne de başkalarını bağlar. Tabi diyelim ki adam sadece bir rüya görmüşse, güzel bir rüya görmüşse, bununla amel etmek istiyorsa sadece kendisi amel edebilir. Bir başkasını ne yapamaz? Bir başkasını buna zorlayamaz. Fakat diyelim adam yanlış bir rüya yani bir rüya görmüş, rüya hafı açık, Kuran ve Sünnet'e aykırı olan bir rüya. Bir insan ne yapamaz, bir insan bu yapmış olduğu, yapmış olduğu, görmüş olduğu rüyayla ne kendi ne de bir başkası amel edemez. Ve ki bu görmüş olduğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olsa dahi. Şimdi bizim toplumumuzda bu rüyadırlık anlayışı Hintlerden, yani işte Budistlerden bizim topluma bir rüya perestlik anlayışı hakim. Hatta bir tane arkadaşımız diyor ki, yani bu bir yerde bulunuyordu bir dönem tek telefon edenler diyor rüya tabiri soruyorlar. Yani arayan rüya tabiri soruyor. Arayan rüya tabiri soruyor diyor. Hatta görene sonunda ben düşünün dedim şöyle bir şey yapayım. Kim arada deyin ki yani bu rüya tamam sizin itikadınızın bozuk olduğunu gösteriyor. Siz demokrasi bir dindir kitabını okumanıza işaret var. Belki la kitabını okumanıza işaret var diye. Yani inan diyor ciddi ciddi bunu düşündüm artık yani o kadar arayıp işte. Şunu gördüm hocam sizde bunun manası nedir bunu gördüm bunun manası nedir deyince. Şimdi bu rüyaferestlik anlayışı İslam'da ilk döneme baktığınız zaman bu kadar bir rüya tek konusu değil. Yani Resulullah'ın bile görüp temin ettiği rüya sayısı parmakla sayılacak kadardır. O kadar azdır. Sahabe için de aynı şekilde bu geçerlidir. Böyle İslam dilinde yazım yeri olan bir şey değil rüya. Fakat daha sonralarda şimdi insanlar kendilerine bazı çıkış kapılarını bulmak için ne yapıyorlar? Bazı çıkış kapılarını bulmak için rüyaferestlik anlayışı insanlarda oluşuyor. Bu anlayış da üç yerde insanları saptırıyor. Rüya meselesinde, bir, insanların görmüş olduğu rüyalarla mutlak şekilde amel etmesi. Yani işte ne olursa olsun, görmüş olduğu rüyalarla amel etmesi, bu insanların rüyada sapmasıdır, rüya felesliği getirisidir. İki, insanların Resulullah'ı gördüklerini iddia etmeleri. Şimdi bir hadis var ya peygamberimiz şeytan benim suretime giremez, beni rüyasına göre hak olarak görmüştür. Yalnız bu hadisteki kasır, şeytan benim suretime giremez diyor peygamber. Şeytan size rüyanıza girmez demiyor ben diye. Şimdi hatta bundan dolayı eski imamlardan e, bir tanesinde Muhammed'in iskelin olması lazım. E, biri görüyordur ben resullar rüyamda gördüm hele bir tarif ediyor? Nasıl? Adam tarif ediyor sen Resulullah'ı görmemişsin diyor rüyanda. Niye sizce eski imamlar bunu yapıyorlardı? Demek ki şeytan Resulullah'ın suretinde olursa eğer yani resulların suretine giremez. Kişi bakacak diyelim siyer kitaplarından Resulullah'ın bir sureti var. Eğer o sureti görmüş ise insan şeytanı görmemiş demektir. Yoksa işte adam diyor ya, e, diyor demiş adama niye sakalın yok, sakal sünnet değil mi? Demiş sakal sünnetti, ben her zaman Resulullah gördüğünde gördüğümde sakalsızdır, son sünneti sakalsızlık diye. Yani şeytan Resulullah ve adamın rüyasına girmiş, kendini bu şekilde e, adama göstermiş. Yoksa bu noktayı iyi anlamak lazım yani. Şeytan ben Resulullahım diye insanın rüyasına girebilir. Yani insan ne yapması lazım? Siyer kitaplarından veya ortaya yine şemail kitaplarından Resulullah'ın şeklini, şemalini öğrenmesini lazım. Sonra karşılaştırması lazım. Veya ilim ehlinin birini anlatması lazım. Bu Resulullah mıdır? değildir. Ve Resulullah ona bir emir verirse bunu uygulamak zorunda da değildir. Yani rüyada bir emir verse veya bir şeyler ney etse, ne öyle bir da bunu yapmak zorunda değildir. Yine rüyasaliyetliğin hayatımıza yansıdığı başka bir yön nedir? Başka bir yön de istihale meselesidir. İstihale sünnettir. İstihare her şeyde yapılabilir. Allah Resulü ve sahabesi yapmıştır. Fakat bizde bu istihare meseleli biraz zıgıtılmış. Yani adam istihare yapıyor illa ki rüya göreceksin. Yeşil ve beyaz gördün mü hayırlı, kırmızı siyah gördün mü hayırlı diyor adam. Böyle bir şey de değildi böyle bir şey de yok. Veya adam ne yapmış? Yazmış. Hocam demiş ben başörtülüyüm. Başörtü yatağından dolayı işte okula işte Mehmet Alacaşa yazmış Allah'a rengi. Onun <gülüyor> kitabında mı okumuştum? Bayağı olduğu çünkü. E Demir işte okula mı gideceğim, istihara yapacağım, benim için hayırlı mıdır, değil mi? o bu küfürdür. Yani başörtüsünde istihareye yapılmaz. Hani başörtüsü zaten farzdır. Yani farz olan bir şeyde işte ben bir bakayım benim için hayırlı mıdır, değil midir, böyle bir şey yapılmaz. Bu şekilde insanlar ne yaptılar? Bu şekilde insanlar saptılar. E şeytan da rüya için, e adam diyor, beyaz da yeşil görsem hayırlı. En şirk küfür meselesinde de adama bir beyaz yeşil tablo çiziyor şeytan, tamam diyor bu hayırlı. Yani İslam'da rüya vardır. Peygamberimiz diyor rüya haktır. Peygamberimiz diyor sizin rüya yönünden en doğru olanınız normal günlük hayatında en doğru konuşanınızdır diyor. Hepsi bu kaderde geçiyor. İnşallah gelecek eğer Allah bize nasip ederse. Rüya haktır. Rüya tevili vardır. Peygamberimiz rüyayı tevil etmiştir. Sütünün artığını Hazreti Ömer'e vermeyi neye tevil ediyor peygamberimiz? İlme tevil ediyor. Hazreti Ömer'in belini yerden sürüklemesini neye tevil ediyor peygamberimiz? Dine tevil ediyor. Bunlar haktır. Fakat rüya olmamak lazım. Yani bu saydığım üç şekilde, işte bu rüyada satma bu üç şekildedir. Yoksa Allah sevdiği ve sadih olan bir insana gösterebilir. Peygamberimiz diyor, nübubetten bir şey kalmamıştır. Sadece nübubetin müjdeleyicilerinden rüya kalmıştır. Rüya, sadih olan rüya, e, nübubetin 46'da biridir. allah Peygamberimiz böyle diyor. Tekrar diyoruz, rüya haktır, rüya sevgili vardır. Fakat İslam'da müyaffaresiz yoktur. Bu anlattığımız şekiller rüyacılık anlayışı da Hintlerden ve Kudistlerden yani Müslümanlara geçmiş. Yoksa Müslümanların dininde bu denli bir rüya anlayışı yoktur. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü e biliyorsunuz kendisine vahiy gelmeden önce hilama arasına gidiyor. Oralarda bazen böyle tek başına çekiliyor, genelere ibadet ediyor. Tabi bazı alimler Peygamberimizin var olan toplumdaki sapıklıklardan kaçtığını söylüyorlar. Yani Peygamberimizin işte dağlara çekildiğini Böyle insanlarla artık şey yapamadığını, bazıları da Allah'ın peygamberi hazırlamak istediğini, yani onu ona bunu sevdirdiğini, yalnızlığını sevdirdiğini, onu peygamberliğe hazırlamak istediğini bazıları da bunu söylüyorlar. Şimdi peygamberimiz tabi e, dağlardayken yine birinde kendisine melek geliyor. Melek kendisine geldiği zaman peygamber aleyhissalatü vesselam'ı iyi bir sıkıyor tabi. Böyle düşünün şimdi manzarayı bir şekillendirin. Bir yerdesiniz hiç görmediğiniz bir şey karanlıkta, geldi pat diye sizi tuttuk sırtında oku. Şimdi yani, okuma bilsem bile neyi okuyayım? Yani hadi derim okumayı zaten bildiğini de unutursun. Yani en iyi okuduğu adam olsan yine bildiğini unutursun öyle bir ortamda. Gelmiş Peygamberimizi sıkıyor Peygamberimize diyor oku. Ben Peygamberimize diyor ma enehi ka'in. Yani ben okuma bilmemin en böyle tehlikeli sigasını söylüyor. Ben kesin hiç şey bilmem diyorum ben okuma falan bilmem diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tekrardan peygamberimizi sıkıyor, tekrar bırakıyor, tekrardan üçüncüde. Şimdi bak vahyin ilk iniş şekline bakın o bile ağır. Yani biraz önce anlattığım vahyin ağır olması meselesi var ya, vahyin ilk geliş şekli bile hafif bir şekilde gelmiyor. O bile öyle sıkıcı bir şekilde. Peygamberimizi sıkar sıkar vahiy getiriyor. Tabi peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor oku. Peygamberimiz diyor ben okumabilmem. O da diyor yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi burada tabi bazıları şunun e, İslam'da okumak çok önemlidir. İşte İslam'ın ilk emri bile okudur. Ondan dolayı okumak lazım. Şimdi doğrudur. İslam'da okumak önemlidir. İslam'ın ilk emri okudur da yani neyi okumak lazım? Yani e, işte efendim gidip küflün okullarında mı okumak lazım? Ve yani adam bunu devir gösteriyor. Yani İslam'ın ilk emri okudur, gidip okumak lazım. Şimdi oku diyen Allah neyi okuyacağımızı bile göstermemiş mi? Yani bu kadar mı kırk ve olan bir Kur'an mı var bizim elimizde? Neyi okuyacağız yani biz? Neyi okuyacağız? Yaratan Rabbinizin adıyla bize emrettiklerini okuyacağız. Her işin başı neyle ne? Allah'ın adıyla başlar. Meşru olan şeyler Allah'ın adıyla başlar. Yani haram olan olan bir şeyin başında besmele çekilir mi? Allah'ın adı zikredilir mi? Zikredilmez. Hatta anilerden bunun küfür olduğunu söyleyenler var. Neyin başında Allah'ın adı anılır? meşru olan şeylerin başında Allah'ın Allah'ını O zaman okuyacağımız şeyin de Rabbimizin adıyla okuduğumuzdan dolayı Okuyacağımız şeyin de meşru olması lazım ki Allah'ın adıyla bunu biz ne yapabilelim? Allah'ın adıyla bunu okuyabilelim. Yani bu noktaya çok dikkat etmek lazım. Ee, belki çok zikrediyoruz ama parçalayici din diniyeti var ya yani dinin bir bölümünü alıp diğer falan bütün bölümlerini terk etmek satmanın nedeni budur işte. Yani İslam'da oku. İşte Allah'tan sadece alim olan kulları hakkıyla korkar. Bizim verdiğimiz örnekleri hakkıyla alim olanlar anlar. İşte meleklerle ilim evli Allah'ın ürubiyetine şahitlik etmiştir. İşte Allah sizden ilim sahiplerini yüceltir. İşte biz sana kendi kafamızdan bir ilim verdik. Rabbinden seni ilimde ziyadeleştirmesini iste gibi ayetleri alıp da ilmin ve okumanın, gelişmenin önemli olduğunu söyleyen insanlar, Bile ne okunması gerektiğine bakmaları lazım. Yani oklayacağımız şey kitabının işte bir kütüphanesi var. Kütüphanesine bakıyorsun adamın, adamın kütüphanesine her şey var. Yahudi'nin kitapları var, okumuş bunlar yani. İşte bir tane adam kitabın başına yazmış. İşte itirafların, edin, ne demek? Adam ne itiraf etmiş, açmış işini. Adam ne yazmışsa adam kabul etmiş. Niye? Adam yalan izi. Adam bak itiraf etmiş diyor adam. Ya Bunlar ahlak, yani böyle bir topluma hitap ediyorlar, daha da bunları tam saptıramadılar. E o zaman her ay yeni bir kitap çıkarırım, itiraflarım. İşte bu Kur'an içerimi aslında biz yazdık. Kur'an içerim diye bir şey yoktu, biz Müslümanları kandırmak için, onları şiddet toplumu yapmak için bu Kur'an içerimi biz yazdık. İtiraflarım, işte efendim şeydir, ee, adına hadis madis yoktu, bu hadislerin hepsini biz getirdik, uydurdu. İşte itiraflarım, işte biz efendim e, kimdir? E, sahip mürsi iş hepsini biz kandırdık. Bir tanesi kendi kafasından çıkmadı diye diye. Böyle bir ahmak, düşünmeyen, akıl nimetinden faydalanmayan bir topluluğa insan hitap ederse böyle kandırır. Allah oku diyor ama belli başlı örgüler içerisinde belli başı şeyler okunur. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Ömer'in elinde Seurat'ı gördüğü zaman Seurat sayfasını gördüğü zaman Allah'ın kelamı olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sinirleniyor. Niye sinirleniyor? Tespiti bunun meşhur e, yorumu var ya, o meşhur tespiti, bizimle onlar arasındaki fark, onların ağasından zersine onları vahyi oluşturuyordu. Kaynaktan, ilk kaynaktan safi bir şekilde faydalanıyorlardı. Onların yani sahabe toplumunun en büyük özelliği buydu. Bizim en büyük sıkıntımız ne? Hem kaynakla aramızda birçok engel var, bu biz iki kaynaktan da safi bir şekilde faydalanmıyoruz. Yani kaynakla... İşte falan ailenin görüş anlayışına göre, işte falanın bilmem kaidesine göre, falanın bilmem neyine göre anlamaya çalışınca bizim yollar arasında ciddi iki toplum farkı oluşuyor. Demek ki okuyacak okuma önemlidir. Allah ve Rasulü okumayı övüyor. Fakat okuduğumuz şeyin ne olması lazım? Fakat okuduğumuz şeyin de yaratan Rabbimizin adının üzerine zikredileceği meşru şeylerden olması lazım ki bu ne yapabilsin, bu okunabilsin. Bir de dikkat ederseniz Allah Azze ve ilk indirdiği ayette Rab'dan bahsediyor. Yani oku, yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Rab. Allah Azze ve Celle Rab'dan bahsediyor. Aynı zamanda kuran içerisinde böyle başlıyor. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aitir diyor. Aynı şekilde Kur'an böyle bitiyor. İnsanların Rabbinden Allah'a sığınırım. İnsanların Rabbine sığınırım diye kuran içerisinde Kerim Başlarken, dikerken, inerken Kur'an-ı Kerimek Rab e, sıfatına dikkat çekiyor. Hatta işte Allah Azze ve Zellikle ehl istabı, dine davet ederken e, gelin aramızda ortak olan bir kelimeye gelin diyor. Bazınız bazınızı Rab edilmesin diyor. E, Allah Azze ve Zellikle. Şimdi hem müşrik topluma hem kitap ehli olan topluma Allah Azze ve Zellikle'nin Rab sıfatıyla e, seslenmesinin nedeni nedir? Çünkü Rab terbiye edendir. Bütün toplumlardan Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Fakat Allah'ın terbiye edici, Allah'ın düzenleyici, Allah'ın yön verici yere ve göğe beraber, sadece göklere değil, eski küplerde olduğu gibi, yere ve göğe yön veren bir Allah, e, anlayışı insanlarda olmadığından dolayı Allah'a göre de bu anlayışı vermeye çalışıyor. Yani sadece sizin Allah'ınız değilinden Sizin Rabbinizim aynı zamanda. Yani gökleri terbiye ettiğim gibi, düzenlediğim gibi, Aynı şekilde yerleri terbiye eden, yerleri düzenleyen de benim diyor. Ve dikkat edin, her müşrik topluma ilk seslenişinde, her kitaba ilk seslenişinde Allah Azze ve Celle ruhubiyete dikkat ediyor. Yani, rahatlık sıfatına ne yapıyor? Rahatlık sıfatına dikkat çekiyor. E şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabii korkuyor, e, geri geliyor. Hazreti Patiçiye diyor ki, beni örtün, beni örtün. Şimdi korkunur ya, beni örtün e, diyor. Daha sonra da Allah bu haline peygamberimizin sesleniyor. Ey ölçüsüne bürünen, kalk ve uyan. Ey ölçüsüne bürünen, gecenin bir kısmında kalk diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi biraz korkusu gidince, Hazreti Hatice'ye durumu anlatıyor. Şimdi anormal bir durum ortada var. Yani kesin bir anormalik var ortada, bu normal bir hal değildir. Fakat burada Hatice Adem'in tarihi sözü var. Diyor ki, vallahi Allah seni mahcup etmez. Niye Allah seni mahcup etmez? Çünkü sen diyor, akraba kesmezsin. İşini görmeyenleri yükünü yüklenir, fakir fukarayı kazanır, misafir adımlar, hak yolunda karşılaşan sıkıntılarda insanlara yardım edersin. Hazreti Ayşe, Peygamberimizin başına gelenin, yanlış bir şey olmadığını, Peygamberimizin başına gelenin, Allah tarafından bir nimet olduğunu neyle anlıyor? Peygamberimizin ahlakından ve günlük yaşamındaki düşünme davranışlarından anlıyor. Demek ki insanın ahlakı, İnsanın seyri sürülüğü, insanın insanlarla olan ilişkisi, insanın davetinin insanlar yanında kabul edilmesini, ihlal edilmemesini sağlar. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız nedir? Bizim en büyük sıkıntımız ahlak sorunumuz var. Yani mesela toplumla ilişkilerimizde, davetimizde ziyade insanlar bizim ahlakımızla ilgileniyor. ''Hee, falan beni dolandırdı, falan ise işte bir, bir karış sakali var bilmem, bana ne yaptı, falan zet bilmem ne etti.'' diye, Bak dikkat edin, ne gibi davetinin kabul edilmemesi sebebi, yani Allah hidayetlerini istememiş tabi kabul etmiyorlar ama sebep olarak neyi kılmışlar? Bizim kötü ahlakımızı. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü yarısı iman etti, bunun kalan yarısı da Peygamberin ve sahabenin güzel ahlakından dolayı iman ettiler. Yani birçok müşrik Peygamberimizde gördüğü o güzel vasıflardan dolayı gelip ne yapıyor? Gelip iman ediyor. Sizi biz davetçi olduğumuzu söylüyoruz. Fakat bu noktalara dikkat etmeyin. Yani biz davetçide bulunması gereken, işte şimdi biz e, yanlış anlaşılma şuradan kaynaklanıyor. İslam'da dostluk ve düşmanlık itikadını anlayamama ve yanlış yerlere okutmadan kaynaklanıyor. Yani İslam'da kafiri sevmeme, kafire buğz demek, kafire iyilik yapmamak demek değildir. Allah'a zelere diyor sizi yurtlarınızdan çıkarmayalım. Sizi yurtlarınızdan yardım etmeyenlere iyilik etmenizi Allah Azze ve Celle ne yapmaz? Yasaklamaz diyor Allah Azze ve Celle. Yani mesela yolda gidiyorum yaşlı bir teyze gördük ellerinde mesela poşetler var. Heh, bu müşrik ben buna yardım etme. Bu dostluğa gider. Değil. Yani gidip bir Müslüman ne yapar? Onun elindeki poşetleri alıp bu onu sevdiğini de göstermez aynı zamanda bu onun ona meyrettiğini de göstermez. Nasıl ki anne babaya yapılan iyilik anne babaya yapılan itaat, tabi şirk olmadığı müddetçe, insanın dostluk ve düşmanlık itikadına zarar vermiyorsa, birazcık Allah azze ve gel de bunu emrediyorsa, aynı şekilde toplumla olan ilişkilerde dürüst olmak, işte toplumla olan ilişkilerde insanlar, yani insanlara karşı düzenli davranmak, yardımsever davranmak, bunun dostluk ve düşmanlık akiletiyle hiçbir şekilde ilişkisi yoktur. Benim bunun Müslüman kabul etmediğimi bildiğim müddetçe, onun İslam'ına şahitlik yapacak, bir dili yapmadığın müddetçe benim ona iyilik yapmam, benim ona yardım etmem ne değildir? Hiçbir şey değildir. Hatta kafire zekat malından bile veriliyor. Niye? Sırh kalbi İslam'a ısındırılsın diye. Yani kafire dahi Allah zekatın sekiz sınıfından biri diyor. Kalbleri İslam'a ısındırılanlar diyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Bu noktalara dikkat etmek lazım. Yani davetçinin kendi ahlakı davetinin kabul edilmesine nedir? Etkidir veya davetine verilmesine etkilidir. Daha sonra e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı alıyor ve kendi amcasının yanına getiriyor. Şimdi amcası dediğimiz gibi e, biraz bir şeyler okumuş e, kendine göre. Peygamberimiz ona da anlatıyor. Yani kendi başından geçen olayları Peygamberimiz gelip kendi amcasına da e, anlatıyor. E, Varak Haybi'nin e anlatıyor. Şimdi Varak Haybi'nin diyor ki keşke ben genç olsaydım Kavmin seni çıkaracağı zaman sana yardım etseydim. Sizin peygamberimiz daha hiçbir şey bilmiyor ya, yani sadece kendisine oku denilmiş daha bir şeyden hiç şeyden haberi yok, başına ne gelecekleri de bilmiyor. Diyor ki, yani beni yurdundan çıkaracaklar mı diyor. Yani beni çıkaracaklar mı diyor. Varatay ibn-i yani böyle gerçekten bir kaide olacak, her müminin ezberlemesi gereken bir şey söylüyor. Senin getirdiğini getiren Mutlaka düşman edilmiştir diyor. Senin getirdiğini getiren mutlaka ne yapılmıştır? Düşman edilmiştir diyor. Bu Allah'ın bir sünnetidir. Kendisinde değişik değişiklik bulunmayan bir sünnetidir. Bu davayı hakkıyla yaşayan, bu davayı hakkıyla anlatan insanlar, diğer insanlar tarafından mutlaka ne yapılırlar? Mutlaka düşman edilirler. Eğer siz insanlara daveti uğraştırdığınızı, tebliğ ve tevkidi uğraştırdığınızı düşünüyorsanız, ve insanlar da sizi çok seviyorlarsa, hiçbir şekilde sizi bir düşman edinme söz konusu değilse demek ki sizin davetinizde bir problem var. Yani sizin davetiniz davet olmuş olsa, çünkü bu Allah'ın sünnetine nedir? Allah'ın sünnetine aykırıdır. Peygamberimizle dalga geçiriyor, Peygamberimiz üzüldüğü zaman Allah diyor ki seninle dalga geçildiği gibi diğer peygamberlere dalga geçirilir diyor. Peygamberimize hakaret ediliyor, Peygamberimiz üzülüyor, üzülme senin başına gelen, senden önce senin başına da geldi diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu davet, tabiatı gereği insanlara sunulduğu zaman kabul eden insanların varlığı gibi aynı şekilde bir grup insan tarafından da bu davet düşman edinir. Yani insanlar bu daveti kendilerine düşman edilir. Bu gerçekleşmiyorsa eğer, hani iltihan gerçekleşmediği zaman insanın imanını kontrol etmesi gerekiyor ya, bu da iltihanın bir kısmıdır. İnsanın en yakınlarının, çevresinin İnsanı düşman edilmesi, eğer çevresi insanı düşman edilmiyorsa, insanın dönüp kendi imanını, insanın dönüp kendi tepkidini tekrardan bir yapması lazım? Tekrardan bir kontrol etmesi lazımdır. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi bu da, hatta ben, e, şöyle söyleyeyim, yani çok ilgini çektiğinden dolayı söyleyeyim. Hafız İzni Hacer bu hadisin şartında diyor ki, yani ben kendi bu karime çok koncalerden yazmışım, diyor Mekke'ye müşriklerin peygamberi düşman edilmesinin sebebi nedir? Çünkü diyor peygamber onların anlamadıkları şeyi anlatır. Anlamadıkları şeyi anlattığından dolayı da onu düşman edirler kendilerine. Yani anlamadıkları ve anlayamayacakları bir şeyi anlatır. Şimdi burada da hani bazıları e, derler ya insanlara din anlatırken işte adamlar anlamıyor adam yıllardır bunu görmüş ne yapacaksın anlatıyorsun anlatmıyorsun adam anlamıyor. Onun için ne yapacaksın? Adam anlamıyorsa sen dini burada tahrif edeceksin. Sen dini bozacaksın, Adamın anlayacağı şekle getireceksin. Mesela adam dinin %99'unu kabul etmiyor. Sadece dinin %1'ini kabul ediyor. Din o %1'den müteşekkilmiş gibi sen adama anlatacaksın. Adam da bu şekilde ne yapacak? Adam da bu şekilde kabul edecek. Böyle bir şey nedir? Böyle bir şeklenlik ya yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle Ne diyor? Ve kul li hakkum mir rabbikum fe men sha'a lib ma biz de ki Hak Rableri'nden gelmiştir, isteyen iman etsin, isteyen de kafir olsun, kafir olarak kalsın. Ondan dolayı bu kaideyi hiçbir zaman unutmayalım, aklımızda olsun. İnsanların bizi düşman edinmesi, davetimizi kabul etmemesi, bu e, her zaman bizden kaynaklanan sorunlardan değildir. Zaten bu davetin gereği olaraktan, kim bu davetle gelmiş ise eğer e, mutlaka insanlar tarafından ne yapılmıştır? İnsanlar tarafından düşman edinilmiştir. Kaçak oldu derken başlayalım? Yeter o zaman bu kadar. Daha fazla. Vahru <gülüyor> <gülüyor> davana. Şimdi defterlerimizi çıkarıyoruz. Bir on dakika yazı yazalım.